Allahü Teala Rasim. Bismillahi ve cihhi selam el-avlîne ve al ve ve ve üsvetin el-hasaneti el Vala aliki wasfih fe men tabi'ahu bi isan ecmainet tayyibin tahirin amma ba'du fe adam enha al iswan fe inna ifdal al hadisi kitabullah ve ifdal al hidi hadyu muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve sharral umur muktasatuha ve kullu muhtasatin bid'ah ve kullu dalale ve Nebi Sena gel müttasıl iley-i Nebi sallallahu aleyhi ve sellem قال: İnne'l-ma'a la yunjisuhu şey'un illa ma talaba alav'i fihi ve ta'mihi ve leznihi. Sadaka Rasulullah bi ma Aziz ve muhterem kardeşlerim. Allah Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti ve olsun allah Teala Hazretleri gönüllerinizin muratlarını sizlere dünyada ahirette ihsan eylesin. Cümlenizi cennetiyle cemaliyle müşerref eylesin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin her hali, her sözü ki başımızın tacı dinimizin esası olduğundan Peygamber Efendimizin hadisi şeriflerinden okuyoruz bu pazar günlerinde yaptığımız vaazlarımızda. Bu hadis-i okunmasına başlamadan önce, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e hediye olsun diye ve onun âline, ashabına, ezracına, etbaına, ihvanına, ahbabına, fürafasına hasreten Ümmet-i Muhammed'in mürşitleri, evliyallahu kirâm, müfşidini, kamilini, mükemmiliğin ve meşayih-i vasılınimizin cümlesinin ruhlarına Ebu Bekir Sıddık ve Şeyhimiz Muhammed Zahidi Kurşevi Hazretlerine kadar Turuk-u Aliye'lerimiz silsilelerinden güzel an olan cümle Sadat-u Meşayih-i Aliye'mizin ruhlarına bu beddeleri fetheden Fatih Sultan Muhammed Han Hazretlerinin ve ordusu mensubu mübareklerinin ruhlarına bu bellelerde yaşamış, gelmiş, geçmiş, göçmüş olan Evliyaullah ve Evliyaullah ve salihlerin, fatihlerin, şehitlerin, gazilerin, mücahitlerin ruhlarına, kitab-ı mühendifi Gümüşhanevi Ahmet Siyahettin Efendimiz'in ruhuna, bu kitaptaki hadisleri nakil ve rivayet etmiş olan alimlerin, gavilerin, muhaddislerin ruhlarına, ve uzaktan yakından bu dersi dinlemeye gelmiş olan siz değerli cemaat kardeşlerimizin ahirete göçmüş olan bütün Müslüman ecdadü ceddat, akriba-ı taallukat ihvan-ı evlad-ı ruhlarına bizlerden hediye olsun kabirleri nur olsun ruhları şad olsun, makamları yücelsin dereceleri yükselsin diye bizler de Cenab-ı Mevlamızın rahmetine erelim, rızasına vasıl olalım. Ömrümüzü allah Teala Hazretlerinin sevdiği, razı olduğu şekilde geçirelim. din mübini İslam'a ve Müslüman kardeşlerimize faydalı işler yapalım. Arkamızda Hayratu u hasenat, sarakat, cariyat bırakalım. Rabbimizin huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak yüzev, anına açık varalım diye. Bir Fatiha, üç ihtar sebp büyük böyle başlayan buyurun isiminde evet. ele. Evet. Evet. Evet, okuduğumuz hadis-i şerifler ramız Ahadis kitabının 106. sayfasının 8. hadis-i şerifi ve devamı olacak. 1. hadis-i şerif, metnini okuduğumuz Ebu Ümame radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş olan hadis-i şerif. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz buyuruyor ki İnnel ma'e, innel ma'e la yur yuned cishu şeyun inna ma ala ve ve levhi. Suyu bir şey necis yapmaz. Ancak efendim, kokusu, tadı ve rengine galip olacak miktarda bir şey olursa, suyu o bozar. Aksi takdirde necis olmaz su, diye buyuruyor. Biliyorsunuz, İslam, temizlik dinidir. Temizliğin her çeşidini İslam çok büyük bir önem vererek tavsiye buyurmuştur. İlk inen ayeti kelimelerde bile mesela Ekra suresinin başındaki beş ayet ilk önce inmiş. Ondan sonraki Müttesir suresindeki baştaki ayetler inmiş. Hemen üçüncü ayette ve siyâbeke ve tahvir. Elbiseni temizle. Yani diye. Ev temizliği, vücut temizliği, maddi temizlik, efendim hadesten taharet, necasetten taharet efendim. Kalp temizliği, niyet temizliği. Bunların hepsi derece derece yani temizlik ince maddi, manevi, akla ne geliyorsa İslam onu emretmiştir. Maddi temizlik tavsiye ediyor. Evet, maddi temizliğin içinde Efendim, beş vakit abdesti almak vardır, gusül abdesti almak vardır, efendim, dişleri fırçalamak vardır, terlerin biriktiği, efendim, kılları koltuk altından, kasıklardan izare etmek vardır. Efendim, e, burnun altındaki kıllar belki daha çabuk kirlenebilir diye bıyıkları kısaltmak vardır, sakalları uzatmak vardır efendim tırnakların altına belki pislikler bulaşır diye yerleşir diye efendim tırnakları kesmek vardır. Efendim maddi temizliğin her çeşidi vardır. Vücut tertemiz olacak. Temizliğin üstüne süs ve zinet ve ilave efendim kad kadayıfın üstüne kaymak olarak bir de güzel koku vardır. Peygamber Efendimiz güzel kokuyu çok severdi. Çok sevdiğini de açıkça beyan etmiştir sizin şu dünyanızdan bana üç şey sevdirildi diye söylediği zaman birisi de güzel kokudur. Güzel kokuları biz biraz az sürüyoruz galiba. Benim bir hacı kardeşim var, o bazen döker havuzuma çok, ben de başka adamla veririm. Efendim, o diyarlarda saçları bir de şey yapmak vardır. Yani koku, kokulu maddeyle biraz efendim, yağlamak vardır. Ona tecevün derler. Duhan dühüne efendim düğün denilen böyle hani saça driyantin sürmek gibi bir şey oluyor. Tabi saçlar böyle yağlandığı zaman güzel kokularla, maddelerle o zaman sıcağın aşırı tesirinden de korunmuş oluyor. Paydası var. Böylece yani hem temizlik vardır hem de güzel koku vardır hem de göze hitap eden güzellikleri de sağlamak vardır. Mesela Peygamber Efendimiz saçın sakalın tanzim edilmesini, derbeder karış olmamasını tavsiye buyururdu. Bir keresinde kapıyı birisi çaldı. Peygamber Efendimiz tabi aynen şimdi bizim her yerde bulunan basit bir ev aleti ama o devirde aynen bu kadar bol imal edilmiyordu. Kolay bulunan bir şey değildi. Çok çok böyle yüksek zengin insanların eşyasıydı. Öyle e, bir de gümüşten filan yapılırdı ayna Tabi şey yapardı, kararırdı. Kararırdı ama silmek gerekirdi. Aynanın paslanmasını, aynanın pasını silmek gerekirdi. Şimdi öyle bir şey yok. Camın arkasına efendim bir malzeme şey yapılıyor. Parla parlak, yansıtıcı bir malzeme yapıştırılıyor. Onun arkasına kağıt yapıştırılıyor. Hiç bozulmuyor. Tamam. Yani küflenme şey eğer bir yerden bir yırtık mırtık yoksa tertemiz ve, duruyor ve aynadan şimdi çok güzel görüyoruz. Eskiden aynalar bu kadar da mükemmel değildi. Hastalı birisi Peygamber Efendimizle görüşmek istedi. Peygamber Efendimiz oradaki su kabına eğildi. Saçını sakalını düzeltti. Yani intizamı seviyor. Yani bir Müslümanın elbisesi basit kumaştan olabilir ama temiz olur, mutlaka. Tertemiz olması lazım efendim. اَتْتُحُرُ شَطْرُ الْإِيمَانِ Temizlik imanın yarısıdır. Bu, bir de vücut bazen maddi bir şey olmasa bile manen pisleniyor efendim. O zaman da e, ya namaz artesini almak gerekiyor, Mesela Hıyzumere'ye gitti mi veya bir şeyi bir Kanada'da zaman küçük ateş, büyük ateş, kanama filan gibi sebeplerle efendim ateş almak gerekiyor. Bu da bir manevi e, temizlik de getiriyor. Yani el yüz yıkanıyor. Bir taraftan da günahlar alınıyor. Gusül de öyle. Yani insan tevelenince hiçbir yeri ne su e, efendim varmamış, hiçbir yeri kalmayacak. Her tarafını güzelce oluştur oluşturarak mübalağalı bir yıkamayla yıkayacak. kusur. Bunlar da insanı şeyden temizliyor. Hadesden temizliyor. Yani e, aslında temiz bile olsa vücudu, başka türlü bir temizlik, bu manevi bir temizlik oradan temizliyor. Sonra vücut böyle, elbise böyle, diş böyle, her şey temiz olacak. Başka bir de e, içinin temiz olması lazım. Niyetinin temiz, temiz olması lazım. Bu da en önemli şey. Hatta ilk hükmü efendim, en başta herkesin mütalaa etmesi gereken, göz önünde bulundurması gereken bu. <gülüyor> Yapılan her şeyin sevabı, günahı niyetine göre verildiği için mutlaka niyetin çok güzel olması lazım. Temiz olması lazım. Ne niyetle yapıyorsun sen bu işi? Halis bir niyetle yapıyorum. Yani katıksız, safi, terli temiz, pırıl Bu da çok önemli. Niyet kötü olduğu zaman, bozuk olduğu zaman, katışıklı olduğu zaman, efendim karmaşık olduğu zaman sevap olmuyor. Demek ki temizliğin her çeşidi olacak. Temizlik malzemeleri, temizliğin şekilleri, çeşitleri bunlar temizlik işin esası olduğundan ilmihal kitaplarının ilk bahsi temizlik bahsidir. Kitabı tahare ederler. Yani İlmihal kitabının temizlik bölümü. Temizlik bölümünde ilk kısmı hemen efendim temizlik ile yapılır onu anlatmaya başlar. Temizliğin şekillerini anlatmaya başlar. En başta gelen temizlik malzememiz Allah'a hamdü senalar olsun sudur. Allahu Teala Hazretleri iyi ki su gibi bir madde yaratmış. Su olmasaydı da bizim yaşamamız mümkün olsaydı. Ama su olmasaydı yani biz başka bir şeyle havayla filan yaşıyorsaydık suya ihtiyaç duymasaydık ama su olmasaydı. Bir düşünün efendim. Yani su o kadar bol bir malzeme, O kadar işe yarıyor ki her şeyi eritiyor, efendim kirleri arıtıyor vesaire, terleri gideriyor. Çok faydalı bir madde. Yani çok ibret alınacak bir kimya maddesi su. Bir kere çok özel bir madde, bütün maddelerden ayrı bir özelliği var. Siz ne yaparsanız yapın, ben başka türlüyüm diyor, Bu geçiyor baş köşeye oturuyor. Bütün maddelerin sadece bir kimyasal madde istisna ediliyor, katı, sıvı, gaz hali var. Demirin bile. Ne demek yani? Çok ısıtırsan demir bile eriyor. Taş bile eriyor. Efendim madenler, maden çevreler ne oluyor? Alınıyor, eritiliyor. Ondan sonra madeninin aslı ile ayrılıyor. Isıttın mı? Uygun dereceye kadar ısıttın mı? En tahmin etmediğin maddeler bile eriyor. Demir bile eriyor. Demir fabrikasında kapak bir açılıyor. Şar. Böyle kıpkırmızı ateş halinde erimiş demir potalara şarşarşan dökülüyor. Uzaktan bile duramazsınız. Yani şöyle 50 metre uzaktan geçerken yüzünüzü yakar. O oh. Eri, eritme fırındanın kapağı açıyoruz ve şeyin döküleceğiz zaman. İçine insan ne olur. Anında buhar olur. O kadar, o kadar ısıtılmak gerekiyor demirin erimesi için. E daha ısıtsak ne olur? Gaz olur, gaz. hava gider. Her madde katı olur, ısıtırsan sıvılaşır. Daha ısıtırsan istediği kadar harareti verdin mi, gaz olur uçar. Her madde böyle. Her maddenin en ağır şekli gazdır. Sıvı kısmı ondan biraz daha hafiftir, gaz en hafiftir. Tamam, kimyada böyle anlatılıyor. Su böyle değildir, ben sizin o kaidenlerinizi tanımam diyor. Allah onu başka türlü yaratmış. Su nasıldır? Su da hem katı olur, hem sıvı olur, hem gaz olur. Katı hali buz, sıvı hali su, gaz hali buhar. Üç hali var. Ama katı hali, sıvı halinden daha hafiftir. E ne diye anlatıyorsun? Kimya dersine mi geçtin şimdi? Ne diye anlatıyorsun bunları? Fizikten, kimyadan niye diye bahsediyorsun? Diyecek olursanız, bunda büyük ibret olduğu için anlatıyorum. Sebebi o. Su, çok soğuduğu zaman donuyor. Donduğu zaman buz oluyor ama, buz suyun üstüne çıkıyor. Suyun üstüne çıkıyor, suyu kaplıyor. Gölleri kaplıyor, nehirleri kaplıyor. Bazen Tuna Nehri donuyor, bazen Karadeniz donuyor, bazen Haliç, Haliç donmuş bizim Haliş doğmuş, efendim bir tarafından öbür tarafından yürüyerek geçmişler suyun üstünden. Çok soğuk yıllar olmuş. Bir keresinde Tuna nehrinden buzlar geldi geldi, parçalar halde yüze yüze boğazda biriktiler, gidemediler, tıkandılar. Beykoz'dan ve boğazı yürüyerek geçti millet, buzların üstünde. Üstünde yüzüyor yani. ha Denizlerin üstü buz tutuyor. Kuzey denizin üstü buz tutuyor. Nathedius atom denizi altısıyla Amerikalılar suların buzların altına daldılar. Öbür taraftan çıktılar. Altı su, üstü buz. Göllerin üstü buz tutuyor. İnsanlar kayıyorlar. Ayaklarına kaymak pabucu giyiyorlar. Paten dedikleri. Cız vız kayıyorlar filan. Öbür tarafta da testereyle Buzu kesiyor, birisi ortaya sarkıtıyor, balık yakalıyor yorganı. Altı su çünkü. Yani hayat aşağıda devam ediyor. Ne sayede devam ediyor? Buz hafif olup suyun üstüne geldiğinden, suyu yorgan gibi örttüğünden, koruduğundan dolayı oluyor. Eğer böyle bir durum olmasaydı da, suyun katısı olan buz, sıvısı olan durumdan daha ağır olsaydı, Hava soğuduğu zaman, buz tuttuğu zaman buz dibe gidecekti. Öteki de soğuyunca o da onun üstüne gelecekti. Daha ötekiler soğuyunca üste gidecekti. Bu sefer okyanuslar, göller, nehirler, denizler hepsi dipten buzlaşıp yukarı doğru çıkacaklardı. Bir daha bunu kimse ısıtamaz. Hayat bitti. Bütün balıklar, canlılar bunun içinde donup kalırlardı. Bir kışta hayat söyleönna Allah bak nasıl yaratmış anlayın diye söylüyorum bu kadar şeyi anlatmakta Allah'ı Teala Hazretleri bütün maddeleri öyle öyle yaratmış da suyu böyle yaratmış neden su hayatı böyle koruyor vecekül şeyin hayin e her canlı mahluku bir sudan yarattık İnanmıyorlar mı? yanıyor ramen herdık Avrupa'dan birisi gelmiş melerimizi görmüş şarı hatır atıyor Üstünde eski yazıyı görmüş ona merak etmiş ne yazıyor bunda demişler ki ayet yazıyor ve el kü şeyin Hayır her canlı şeyi sudan yarattık Vay demiş Vay ya ne ne söz tabii alemlerin Rabbinin ayeti o Elbette hayran kalmış hayran kalmış su böyle bir maddedir Suyun kıymetini bilmiyoruz ama, donduğundan kıymetini bilmiyoruz ama, su çok kıymetli bir malzemedir. Malzemedir. En çok kullanılan ve en çok işe yarayan temizlik malzemesidir. Terlarsın, yıkanırsın, tertemiz olursun, rahat edersin. Üstüne bir şey bulaşır, dökülür, yıkanırsın, tertemiz olursun. Su sayesinde oluyoruz. Efendim, yağmurlar yağarken havayı filtre ediyor, süzüyor. Yağmur. Yağmur yağdığı mı hava berrak olur. İstanbul'dan Beyazı'dan baktın mı yalvayı görürsün. Bursa'nın Uludağ'ı bile görülür bazen. Neden? E hava tertemiz oldu hocam. Bütün tozları yağmur süzdü, aşağı indirdi hava tertemiz oldu. Havayı temizler. Ondan sonra bütün çiçekler canlılar dağların başındaki, kayaların arasındaki yarıklardan bitmiş olan otlar Diyorlar ki, ''Ya Rabbi, suya ihtiyacımız var bizim. Sen Erhamurrahim'insin, su gönder Ya Rabbi bize. Biz buradan bu kayanın içine kök salmışız, aşağı inemeyiz. Deniz kenarına gidemeyiz, kovayla su getiremeyiz. Sen bize su gönder Ya Rabbi. ''Ya Rahimin su gönder.'' diyor. allah Teala Hazretleri Efendim denizlerden suları buharlandırıyor. Rüzgar'a diyor ki, bunları o dua eden o bitkilerin üstüne doğru se sevk etmek Bulutlar dağların üstüne doğru gidiyor gidiyor. Melek yağmur meleğine diyor ki şuraya yağdır. Şuraya yağdırma. Şu domuz herife yağdırma. Şunun tarlasına yağdırma asla onu. Şuraya yağdır. Bunu duymuş olanlar var. Peygamber Efendimiz'in hadislerinde var. Ona yağdırıyor, ona yağdırmıyor. Dağın başındaki otlar bile kaç bin metre yükseklikteki dağın yamaçları bile efendim, yemyeşil orman. Aman Allah'ım! Ne güzel manzara dudağı ya! Yukarıları çam ormanı, en üstünde buzlar var, aşağısında dereler var, söğüt ağaçları var, meyve bahçeleri var, tarlalar var. Bir bereket ya işte su. Allah Celle Celaluhu neler neler Efendim, yaratmış şu kainatın düzenini, nizamını nasıl kurmuş, nasıl suyu yukarılardan yağdırıp aşağılardan pınarlardan biri topraktan süzüyor. Yukarıdan yağdırıyor, topraktan süzüyor. Bu taraftan pınar olarak gözen dediğimiz şeylerle tıp, su çıkıyor. Şırıl, şırıl şırıl şırıl aşağı akıyor. Efendim, e, çok büyük yine. Su başına gidelim. Var mısınız bu pazar su başına gidelim? Ne olacak? En kırsa yapacağız. Piknik değil ha. Ayırmamla hepinize 100 binlere ceza yazarım şey yok. Piknik filan yok. Piknik. Şey olur mu? Kır sefası. Gezmek. Efendim. Tenezdü. Efendim. Başka kelime bulamadım mı? Piknik. Uygul kaydırıp. İthalmalı. Efendim şey. E, kırın başına gidiyorsun. Efendim orada elhamdülillah. İşte kır sefası yapıyorsun. İyi hocam ama bazıları da orada bira şişelerini alıyor efendim çeşmenin olur yoktu donusun diye efendim mezeleri bu tarafta hazırlıyor efendim kafayı çekiyorlar suyun başında ee, işte bu da insanların densizliği izansızlığı irfansızlığı imansızlığı edepsizliği neden? Allah nimet vermiş şükredecek orada nimetin başında ya Rabbi çok şükür bana bu nimeti verdim diye öyle yapmıyor da Suyun başında Allah'a arsı oluyor. Yarabbi sen bana bu nimeti vermişsin. Ben de senin sözünü dinlemeyeceğim. Senin yasak ettiğin içkiyi içeceğim. Bak edersizliğe bak. En çok şükredilmesi gereken yerde, yerlerde bugün efendim gazinolar kurulmuş. İçkili gazino, çalgılı gazino, dansözlü efendim kızların ismi de uydurma. Asıl ismi öyle değil. Sevtap. Tuh, utanmaz, arlanmaz. Utanmıyor musun? Sevtap ne demek? Böyle bir isim koyma utanmıyor musun sen? TAP diyor bak. TAP. Kızın ismi, dansörün ismi. Meşhur oryantalist dansör Sev TAP. Bu gazinoda gel, hem bunu gözünle seyret günaha gir, hem de rakıyı iç günaha gir, hem de efendim kazıklan. Efendim cebindeki paralar gitsin efendim, çoluk çocuğuna. Hayra niye vermiyorsun o paraları? Hayra vermez ama ama İçkili gazmaya verir. İçkili gazımada fiyatlar çok şeydir, yukarıdadır, astronomik değil, yukarıda. Çok göklerdedir, yukarıdadır. Fiyat böyle, ta yukarıdadır. Neden? Sarhoş zaten kafasını buldu mu zaten keyfinden verir. Gel buraya der, alsın der. Karsan bir bakar ki, ooo, sarhoş kafayı buldu, <gülüyor> cüzdandaki çok paraları veriyor. Tamam, alıp koyar Bazen, çok büyük bir fatura verirler, ne bu para da bakar iki tane izvandır gelip itiraz mı ediyorsun sen, tekme, tokat, parayı da alırlar, kapıdan da dışarı atarlar. Arkasına da bir bu değil, tekme vurup, ondan sonra dışarıya da atarlar. En Allah'a ibadet edilecek yerde en büyük günahlar işleniyor. Eskiler ne yapmış? En sefalı yerlere tekke kurmuşlar. Ta dağın tepesine teke kurmuş. Neden? Orada geceliğin yıldızların altında tesbihi eline alacak Allah diyecek. İnsanların gül püsüyor. Tabiatla haşir meşir, kucak kucak, yan yana, efendim dağlar ile, taşlar ile çağırayım Mevlam seni. Seherlerde kuşlar ile çağırayım Mevlam seni. Sefaya bakın seher vaktinde kalkacak. Kuşlar cüvil cüvil cüvil cüvil cüvil cüvil cüvil cüvil cüvil cüvil susuzken atamam. Susmaz. Cüvil cüvil cüvil cüvil cüvil cüvil Onlar öyle yapacak. Bu da buradan O Bu da oradan zikredecek. Dağlar ile, kaşlar ile şırıl şırıl akan sular ile efendim Necif fazıl ne diyor? Bırak keyfini sürsün şehirlerin köleler. Köleler bırak keyfini sürsün şehirlerin köleler. Kimin kölesi? Şeytanın kölesi, nefsin kölesi, efendim eğlencenin kölesi, varın, pavyonun kölesi, kumarın kölesi, içkinin kölesi. Bırak keyfini sürsün şehirlerin köleler. Yeter bize tuttu, tükensin velveler. Kalk arkadaş, gidelim. İnsanın unuttuğu Allah'ı zikredelim. Gül ve sünbül hırkamız Sular, kuşlar, halkamız. Böyle Allah'ı zikredelim diyor. Güllerle, sümbüllerle, çimenlerde, kuşlar cıvıl cıvıl öterken, sular şırıl şırıl akarken, Allah diyor bak, müminin Allah'ın nimetlerinin yanında halet-i bak, efendim, zayıf insanın şeyine bak. Aman burası emirgan, çok güzel, sefalı bir yer, gelsin içkiler. Aman burası çamlıca, çok güzel, manzaralı, gelsin içkiler. Aman burada çağlayanlar pınarlar akıyor çok güzel. Havası şeyi çok güzel. Alabalık çıkıyor. Bilmem ne gelsin içkiler. Utanması lazım insanlara maalesef. Efendim işte İslami terbiye olmayınca yalan yanlış işler çok oluyor. Evet su çok kıymetli bir maddedir. Onun için artesanırken ne diyoruz? Usluğu açtık. Çok israf etme. İsraf haram. Ölçülü aç bakayım. Şaldır küldür ne oluyor? En üstüne başlar sıçıran. Açıyorsun hafif Bismillahirrahmanirrahim. Aferin. Doğru. Elhamdülillah illezi ce'alel ma'atahuran ve ce'alel islâne nuran. Bak hamd ile başlıyoruz. Abdeslam'a hamd ederek başlıyoruz. Ne demek? Elhamdülillah ham o Allah'a olsun ki en nezih Ce'al-el ma'e ve ce'al-el islâme Suyu temizlik malzemesi kılan, İslam'ı da nur tepeden tırnağa sayfalar dolusu, ömürler boyu nur kılan, Allah'a hamd olsun. Elhamdülillah Müslüman'ın da abdesti ondan oluyor. Yoksa abdesti nereden bileceksin? Evet. Gayrı Müslümlere ne diyoruz? <gülüyor> Bırak ya abdetsiz bu diyoruz. Bilmez ki yıkanmaz ki neden yıkanmaz? vaftiz suyunun bereketi kaçmasın diye yıkanmaz herif küçükken papaz kiliseye götürüyormuş şaraplı sudan mı bilmem nereden üstüne böyle böyle serbiştiriyorlarmış Va vaftiz oluyormuş bebek vaftiz oluyormuş vaftiz olmanın Türkçesini bilmiyorum ne demekse bir şey oluyormuş bebek, bir şeyden haberi yok bebeğin üstüne bir şeyler e, içki de necistir, necatsiz çıkartıyorlar üstüne. Böyle böyle, böyle şeyden alıyor oradan eliyle atıyormuş. Hazreti İsa yapmış mı? Hayır. Hayır. Uydurma, bid'at, yalan, iftira. Kul innallaha la ye'mur bil fahşa. Allah kötü şey emretmez. Kötü bir şeyse ortadaki bir şey, onu insanlar uydurmuş. Puta tapmak var mı? Yok. Aşağı. Peki puta değil de Hazreti İsa'nın uzun saçlı efendim Hazreti İsa'nın heykeline tapak var mı o da yok. O da yok. O da iftira. Allah Teala Hazretlerini soracak Hazreti İsa'ya. Ya İsa وَاَنْتَ كُلْتَ لِنَّا سِتْتَ ve وَاُمِّيهِ اِلٰهِينِ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Ya İsa, sen mi söyledin şu Hristiyan benden cümleye beni ve anamı tanrı edinip de bana tapının diye sen mi söyledin? Hayır ya Rabbi, hayır! Söyler miyim? مَاكُلْتُ اللّهُمْ اِلَّا Ben ya Rabbi peygamberin olarak senin, sen bana ne emretmişsen onu söyledim zaten söylemiş olsam sen bilirsin senin sorman ibret için yani Hazreti İsa'ya böyle bir soruyu sorması bilgi almak için mi? hayır insanlar bu sorudan bu cevap cevaptan ibret alsın diye kim ibret alacak Nasraniler, iyi ibret alacak. Allah İsa'leyi selamı soracak. Ya İsa sen mi söyledin bana tapının diye bu insanlara, hayır yarabbim, söylemedim ben. Ben, eni budullaha rabbi ve rabzeküm, benim ve sizin Rabbiniz olan Allah'a tapının dedim, bana tapının demedim yarabbim diyecek Hz. İsa. Bunu Kur'an-ı Kerim bildirdiği için, bu zamanın insanların bunu dinlemesi lazım Hristiyanlar. Hz. İsa onlardan razı değil, Allah onlardan razı değil. Hz. İsa, bana tapının demedi, Allah'a ibadet edin. Benim de sizin de Rabbiniz, Yaradanınız olan Allah'a ibadet edin dedi. Şimdi, vafti suyu, o da uydurmak. Vafti suyunun tesiri kaçmasın diye yıkanmamak, o da fena. Abdestsiz, namazsız, Pis gavur diyoruz. Neden pis diyoruz? Taharet bilmez. Taharet bilmez. Yıkanmak istemez. Efendim, vakti suyunun şey, tesiri kaçmasın diye abdest yok, husur yok. E bu ne olacak? İnsanın zaman zaman belirli şekillerde yıkanması lazım. Yok. O eksiklik işte. Elhamdülillahimlezi ce'alel ma'a tahuran ve ce'alel İslam'a nuran Suyu temizleyici malzeme olarak yaratan Allah'a hamdü senalar olsun. Çok büyük nimet. Ve İslam İslam'a nuran, İslamı da nur yapmış Allah, nur. Onun sayesinde nurlu oluyoruz. Onun sayesinde içimiz dışımız nurlanıyor. İyi de bir kul tamamen nur oluyor. Tepeden tırnağa nur oluyor. Peygamber Efendimiz'in gölgesi yere düşmezmiş biliyor musunuz? Gölgesi yere düşmezmiş. Nur lan, nurun gölgesi olmaz diyorlar. Nur olur, insan tamamen nur olur. Saçı nur olur, sakalı nur olur, yüzün nur olur, kalbin nur olur, içi nur olur, düşünür olur. Serapa, tepesinden tırnağına kadar nur olur. İslam nur, İslam'ın her ahkamı nur. Nur ne işe yarıyor? Karanlığı aydınlatmaya yarıyor. İslam her şeyi aydınlatıyor. Her karanlık noktayı aydınlatıyor. İtikattaki karanlıkları aydınlatıyor. Efendim, bilgilerdeki karanlıkları aydınlatıyor. Ahlaktaki karanlıkları aydınlatıyor. Her şeyi aydınlattığı için İslam nurdur. İslam'ın nur yapan Allah'a hamdolsun. Suyu temizleyici madde, madde kılan Allah'a hamdolsun diyoruz. Elimizi yıkıyoruz. Çünkü... Elimizle öbür ağzalarımızı yıkayacağız. Kendi temiz olmayan şey başka şeyi temizleyemez. Elimizi temizliyoruz, elimiz temiz oldu. Ondan sonra üç defa ağzımıza, üç defa burnumuza, üç defa yüzümüze suyu şey yaparak temizliyoruz. Ağız temiz, burun temiz, yüz temiz, efendim kollar temiz, ayaklar temiz, kırıl burun efendim, gayet güzel. Su böyle temiz ama. Su pislenebilir. Can parşurse pislenir. Yani necaset düşerse pislenir. E yani nedir ölçüsü? Yani bu nehrin içine bir yerden bir bir şey düşmüşse, bir pislik karışmışsa ne olacak? Nehir geliyor yukarıdan aşağı. Bir iki köyün yanından geçmişse, birisi afedersin çocuğun birisi bilemedi de çiş yaptıysa oraya, mesela hani filan diyelim yani. Şimdi bakın, burada çevreci bir kimse olarak konuşacağım muhterem kardeşlerim. Ben adını unuttum, bizim bizim ihvanımızın, kardeşlerimizin benim ricam üzerinde Türkiye'de kurduğu bir sürü çevre derneği var, sayısını bilmiyorum. Şu anda tam sayısını bilemiyorum ama çok çevre derneğimiz var her yerde. Çevreyi korumak bizim vazifemiz, çevreyi tertemiz, çevrenin bir bölümünü de sulardır, suları korumak vazifemiz. Ben bir mendili alıyorum muhtemelen kardeşlerim, burnumu siliyorum, atmıyorum, etrafa bakın diyorum çöp var mı, yok. Çevme koyuyorum, Efendim, ya evde atıyorum çöp ya da arabaya biniyorsam, arabada çöp şeyim var, torbam var, oraya atıyorum o torbada biriken çöpü de istasyonda yine çöp kötüsü atıyor. Medine-i de bizim kardeşlerimiz yolda yürürken efendim meşrubat şeylerini alırlar, kağıtları alırlar, vesaireyi alırlar, toplarlar. Neden? Medine bizim belde-i e, belde Medine beldetün tayyibetün ve Rabbul gafur Cenab-ı Mevla'nın efendim en mukaddesi şeyi. oraya çöp şey yapar mı? Atılır mı? Elindeki kağıdı atar mı insan? Tükürür mü, sümkürür mü, pisletir mi? Öyle bir şey olmaması lazım. Bu şuurda değil Müslümanlar. Herkes bir çöp atarsa, bin kişi geçerse bin tane çöp olur. Çöpçüler baş edemez. Çöpleri atmayın. Tükürmeyin. Pisletmeyin, kirletmeyin. pis suyu sokağa salmayın. Ayıp, günah. Evin içindeki süprüntü Diyor peygamber Efendimiz evden bereketin gitmesine sebep olur ev temiz olacak süpünntüsüz olacak sokak temiz olacak pis sular kenarlardan akmayacak akar sular pisletilmeyecek akar sulara çöp dökülmeyecek denize çöp atılmayacak dinimizin gereği bunlar Bunlar yapılmıyor herkes aramadan şeye cam açtı mı Portakalın, elmanın, kabuğunu, göbeğini haydi yola atıyor. Şimdi trafik kanununda ceza gelmiş. Onu da galiba. Ben atmam. Atılmasına da taraftar değilim. Efendim. Elim geldiği, elimden geldiğince de temizlemeye çalışıyorum. Bir benzin istasyonuna girerim. Elimi yıkayacağım. Lavabo beyaz ama eskiden beyazmış. Satın alındı o zaman. Şimdi simsiyah. E niye böyle? Alırım bir kağıdı silelim tertemiz. Neden? Benden sonraki temiz bulsun diye. Bazıları güzel yazı yazıyorlar. Diyorlar ki burayı nasıl bulmak istiyorsan, geldiğin zaman nasıl bulmak istiyorsan, kapıyı açtığın zaman öyle bırak. Öyle bırakıyor bunu. İçeriden çıkmam. Şaldırışıldır, şaldırışıldır. Ne oluyor? Yüz numara temizliyorum. Aziz Mahmud'u Hüdayi Efendimiz dememiş mi? İslam'da kibir, gurur yok. Temiz olacak. Bir şey çok hoşuma gidiyor, Singapur'da öğrendim. Singapur'da bir yüz numara pis bırakılırsa sahibine bilmem kaç yüz dolar ceza yazıyormuş. Bilmem kaç yüz dolar. Yüz dolar kaç para ediyor? Şu kadar milyon ediyor. Bilmem kaç yüz dolar ne kadar para ediyor? Yüz numara çekilmemişse Allah franga yüz numara. Şöyle şey Yüz numaran Allah Türküsü yok haberiniz olsun. Bu yüz numaralar, Alaturka dedikleri de Alafranga gene Çünkü bizim ecdadımız öyle yüz numara yapmaz. Şaşırmayın, yanılmayın. Bu Alaturka, bu Alafranga. Hayır, hepsi Alafranga bulunur. Bizim ecdadımızın yüz numarasında insan küçük yaparsan yaparken abdest insanın üstüne sıçramaz. Ön tarafı yarı olur Bunun şu kadarcık dediği var. Ön tarafı da böyle düz. Ben onları kullanmak istemiyorum. O çeşit alafranga yüz numaraları kullanmak istemiyorum. Neden? Küçük akdesini yaparken nereye gidiyor? Onun üstüne gidiyor. Şu kadar mesafeden giden küçük akdes ne olur orada? Kimisi ayakla ayakta şey yapıyor. Boğaz köprüsü gibi ayaklarını açıyor. Ondan sonra, efendim, oluptan şeyi boşandıkçasına aç. Eve gibi, efendim, at gibi, efendim. E ne olur oraya çarptığı zaman, ne oluyor? İki metre öteleme sıçrıyor. Onun pantolonuna da geliyor. Üstüne de geliyor. Böyle temizlik olmaz. Bu Alaturka değil. Bu Alapranga'nın iki numarası. Birincisi bir numara ve birincisi iki numara. Yüz numarada küçük abdest sıçramamalı. Büyük abdest orada şey yapmamalı. Ecdadımız gidin süleyman bile bakın. Ecdadımız öyle yüz numara yapmaz. Şu dedik. Bu taraf ne oluyor? Hele kadınlar. Hele kadınlar, oturup şey yaparken niye kadınlar diyorum, erkek ters döner, oturur, isabet ettirir, o dediğin içine küçük abdesti oraya şey yapabilir ama kadın öyle yapamıyor Yapamayınca kadının eteği, şalvarı, dizi, efendim her tarafı yarı yarı şeyi pis oluyor. Neden söylüyoruz? Temizlik imandan gelir dedik ya, veyahut dinin, İslam'ın yarısı temizlik dedik ya, yüz numara yüz numara bir ölçüdür yüz numarada bak hoşuma giden bir şey daha söyleyeyim yine Malezya'da çok güzel bir camiye gittim yüz numarasına terlik bile koymamışlar yanmayak gibi iddialı adam o kadar temiz şıp şıp ya, ya, yalmaya gidiyorsun, tertemiz, şırı şırı sular akıyor, tertibatı çok güzel. Hayret ettim, önümde ilk defa çıplak yapma yüz numara. Olmaz yani, insan şey yapmaz, tertemiz, çok güzel. Ne camisi, Şah-ı Alem camisi tepenin üstünde, dünyanın en temiz, en güzel camilerinden biri. Secde edecek yere o taraftan bu tarafa kadar beyaz örtü geriyorlar, örtünün üstüne secde ediyor millet. Sıcak yer, terbiye öpülen diye, alınlar kirlenmesin diye. Yani temizliği anlatmaya çalışıyorum. Ayıp bir şey, Yük, büyük abdest, küçük abdest bunlar mahrem şeyler, yüz numaralar, kimsenin görmediği yerde olup biten şeyler ama oradaki yanlışlıklar senin ibadetine tesir ediyor. Çünkü üstün pis olduğu zaman namazın kabul olmaz. Çünkü sen orada bu işleri güzel yapmadığın zaman abdestin tamam olmaz. Namazın tamam olmaz. İbadetin boşa gider. Yukarıdan şey yapılmaz. Yani ayaktayken yapılmaz. Mekruh. Niye ayaktayken mekruh? Sıçradığı için etrafa. Pis olan şeyler etrafa sıçradığı için. Sıçramayacak. Sıçramaması için de 100 numaranın yapılışı ona göre olacak. Daha ben Ala- Atatürk'te 100 numara yok diyorum. Türkiye'mizde ama ha, ben oturur da bir plan çizersem 100 numara şöyle olmaz diye belki efendim, sıhhi ev malzemesi dükkanı bir fabrikası açarsam belki icat edebilirim Daha, veya biriniz icat ettin benim işim çok biraz efendim, birisi icat etsin yani şöyle oturduğu zaman su sıçramasın biliyorsunuz hangi açıyla su sıçrarsa o açıyla öbür tarafa gider ama etrafı da şey atar sıçrar, yansımaları düşünün, sıçramaları düşünün, çarpmaları düşünün, hiçbir şey çarpmazsa efendim, kokuda gelmesin. E açık olursa koku gelir, doğru. Koku da gelmeyecek şekilde bir S harfi, S değil, harfin adı S, Türkçe öyle. S harfi, eğri boyun, dev boyun diyorlar. Bir şey olacak tabii orada öyle, fare gelmesin, koku gelmesin diye bir şeyin kapalı olması lazım. Bazıları yüz numara yapıyor. Şimdi yüz numaradan başladık. Kapıyı açıyorsunuz, içeri girdiğiniz kapı kapandı. Göbeğiniz üzere sürtülerek <gülüyor> Ya be adam, yankıtlama kıtlığı mı var? Yani niye bu kadar böyle kadar yapıyorsun bu yüz numarayı adam? Niye bu kapıyı benim üstüme sürttürecek şekilde yapıyorsun? Biraz geniş yap. Ben belediye başkanı olsam veya kanunları koyan bir adam olsam, bir yüz boyu en aşağı şu kadar boyu en aşağı bu kadar olacak yoksa iflahımızı keser miyim? Kamçıyla gezebilirim. Kılıcı takarım benimle. Kamçı bir tarafta, kılıç bir tarafta. Böyle dolaşırım. Hazreti Ömer'in sünneti zaten. Kamçıyla dolaşırmış. Efendim yeri gelince de kullanılmış tabii. geniş olacak, ferah olacak, temiz olacak, sıçramayacak şekilde olacak. Su, su sıçramayacak, hortum olacak. Yanına kadar gelecek. Efendim işte bu taharet bezi, e, o kullandı, ötekisi kullandı, daha ötekisi kullandı, daha ötekisi kullandı, böyle şey olur mu? O da yanlış, o da olmuş. Yani birisinin kullandığını öteki kullanırsa, kullanmış olan şey tekrar kurursa, tekrar şey yaparsa hastalık bile geçer. Bunların hepsine dikkat edeceksiniz. Bir evin yüz numarası o evin Müslümanlığının seviyesini gösteren bir şey olacak. Temizlik anlayışı gösteren bir şey olacak. Her şeyle dikkat etmek lazım. Tabi yüz numarada kıbleye dönmek olmaz. Yönünde dönmek olmaz, arkasında dönmek olmaz. yan dönecek şekilde olacak. Ferah olacak filan. Evet, su temizlik malzemesidir. İçine pislik katılırsa, kar karışırsa pislenir. Ee, nedir bunun ölçülüğü? Nedir? Pis mi temiz mi hocam şimdi? Söyle bakalım yani. Eğer bu hadis-i şerfi işte Peygamber Efendimiz. اِلَّا مَا غَلَبَ عَلَى رُّٰهِهِ وَتَعْلِهِ وَلَيْنِهِ Eğer suyun içine katışan malzeme kokusunu bozmuşsa suyu eyvah, pis kötü, tamam oturdu su diye alınması, pis. Veya tadına tesir etmiş, bozmuşsa veyahut rengini bozmuşsa, kıpkırmızı bir su. Bundan abdest alınır Olmaz. Ne karışmışsa, kıpkırmızı olmuş. Su böyle değildir ki rengi Tadı, kokusunu bastırmış bozmuşsa o zaman o su artık temizleyici olmak baskını kaybetmiş demektir. Nasıl olacak Kokusuz olacak Efendim renksiz olacak ve Efendim içine katışmış yaprak şunu bunu vesaire bu vasıflarını bozmamış olacak. O zaman su temizlik malzemesi. Fakat bir şeye daha dikkatinizi çekmek istiyorum. Ben aslında uçağa da yetişeceğim. Kapı uzatmamam lazım ama neyse. Kaçırırım uçağı. Efendim. Şimdi bu devirde insanların sayısı çoğaldı. İstanbul'un nüfusu oldu 10 bilmem kaç milyon. Evler eskiden bir katlıydı. iki katlıydı nihayet konaklar. Şimdi 7 kat, 11 kat, 15 kat, Tapancı merkezi bilmem kaç kat, bilmem, dese, bilmem ne kadar çoğaldı. Deniz kenarları çoğaldı. Suların efendim, kullanımı da çoğaldı, atıkları da çoğaldı. Yani bundan her şeyi pisletiyor. Kuyuları bile pisletiyor. Kuyular bile pislik yuvası oluyor. Ben şimdi bir çeşmeden su içmeye korkuyorum, bir kuyudan su çekmeye korkuyorum. Çünkü yer altına gidiyor pis sular, orayı pisletiyor denizde dökülse denizde balıkları öldürüyor balıkların karnına dönüp suylusuna çıkıyor ne demek o? su hafı yüktü demek balıklar zaten hafı yüktü öldüler de su da hafı yüktü demek yani çok büyük pislikler oluyor artık onun için olanca gücümüzle temizliğe riayet etmeye çalışmamız lazım evet bunların hepsi mühim şeyler çünkü her gün suyla oynuyoruz her gün su içiyoruz Aa, bizim arkadaş hastanede hastalanmış. ne olmuş bilmem İçtiği sudan. İçtiği sudan ateşte hastalık oluyor. Midesi bağırsakları bozulmuş. Yani ne demek? İshar. Neden? İçtiği sudan. Pis. Yani suyun tertemiz olmasına dikkat etmek lazım. Tertemiz olmayan bir suyu da tertemiz yapmanın şartlarına dikkat etmek lazım. Eğer su güvenilir değilse kaynamış su içmek lazım. Çay içmek lazım. Çay gibi, ıhlamur gibi filan bir şeyler içmek lazım. Öyle de kirlenebiliyor şular. Evet, bu bittiği üçerisi okuyalım bari ha, veya bir tane daha okuyalım. İnne'l müezzinîn ve'l mülettîn yakhrucûne min kubûrihim. Müezzinü müezzinü ve yurebbil mülettî. Cabir Müezzinler Müezzin ne demek? Ezanı okuyan kişi demek. Mülebbiler Mülebbî ne demek? Lebbeyk çekenler demek. Lebbeyk Allahümme Lebbeyk Lebbeyke la şerike leke lebbeyk İnnel hamde ve ni'mete leke vel mürk La şerike lek Bu ifadeyi söylemek, lebbeyk çekmek. Mülebbî lebbeyk çeker. Ne zaman çekiliyor lebbeyk? Hacca gidilirken çekiliyor, yolda çekiliyor, İhrama girdikten sonra çekiliyor. Ne demek hocam lebbeyk? Ya yarabbi ben senin emrini tutuyorum, emrindeyim, kat kat emrindeyim, evet emrini tutuyorum demek. Neden? Neden öyle? Çünkü İsmail İbrahim Aleyhisselam'a Allah Teala Hazretleri Kabe'nin tekrar inşasını emretmiş. Kabe'yi bina etmişler oldu. İsmail Aleyhisselam'la çalışmışlar. Makamı İbrahim'in üzerine çıkmışlar, devirerek taşları kaldırmışlar, Kabe'yi bina etmişler. Sonra Allah Teala Hazretleri buyurmuş ki: "Ve ezzin filnasibi'l hacci ye'turu ricalan ala kulli tamirin ye'zun min amik." Ya İbrahim, Şimdi çık, insanlara Kabe'yi, bu mukaddes mabedi ziyaret etmelerini e, duyur, sesler, nida et diye emretmiş. Rivayete göre İbrahim Aleyhisselam demiş ki, yarabbi işte benim sesim nereden nereye kadar gider, yani burada insan yok, burası tenhabi yer, ekin bitmez bir vadi Yani öteki insanlar nasıl duyacak? ''Ya İbrahim, sen çağır, çağırmak senden, duyurmak benden.'' buyurmuş. O da çıkmış, ''Ey insanlar, Allahu Teala Hazretleri, bu Kabe-i müşerrefeyi ziyaret etmenizi size emrediyor. Bu Kabe'yi şartlara sahip olanlarınız ziyaret edin. Gelin ziyaret edin.'' diye seslenmiş. Dört bir tarafa seslenmiş. İşte o nidayı o sesler. İbrahim Aleyhisselam seslenmiş. Mekke'yi mükerrmeden seslenmiş. O nidayah hacılar diyorlar ki lebbeyk Allah'ıma lebbeyk. Yarabbi senin emrindeyiz. Çağırdım geliyoruz. Araplarda adet şöyle. Mesela ya Ahmet kal buna. Ey Ahmet buraya gel. Ya Ahmet. Ahmet ne diyecek oradan? Ya Ahmet diye çağırırdı diye Lebbeyk. Lebbeyk buyur, biz Türkçe'de ne diyoruz? Ahmet gel, buyur geliyorum. Yani buyur manasına bir kelime bu. Lebbe, lebbeyk, buyur yarabbi çağırdım, madem emrettim geliyorum, emret, buyur demek. Çok güzel bir manası var, çok sevap. Müezzinler ve böyle telbiye edenler, lebbeyk çekiciler, kabirlerinden nasıl kalkacaklar? Ezan okuyor, okuyor, lebbeyk çeke çeke kalkacaklar. Öyle ölmüşlerse, efendim ezan okuyarak, tepdik çekerek böyle kalkacaklar. Allah Tanen Hazretleri bizi sevdiği hal üzere şu hayatımızı tamamlamak e, nimetine erdirsin. Mümin olarak ahirete göçenlerden eylesin. Mümin olarak baş olanlardan eylesin. Mümin olarak mahşer yerine gelenlerden eylesin. Efendim, e, Peygamber Efendimizin diva ül Khande altında hac veylesin arş-ı gölgesini gölgelendirsin. Bir de yüzümüz yok ama, yüzümüz olmadığından da zaten böyle dua ediyoruz. Bilim defterimizi, amel defterimizi açmadan, hesaba çekmeden bizi bir gayri cennetine dahil edersin. Açarsa halimiz var. Allah affeylesin. Sübhane Rabbine Rabbin ve Selamünaleyhisselam ve ya Rabbi, ibadetlerimizi, kardeşlerimizin okudukları çektikleri, hatimleri, tesbihleri, salatı selamları, bizim yaptığımız hayır, hasenat ve ibadet ve tarifleri lütfunla, kereminle kabul eyleyip, bizi rahmetine vasıl eyle, bizi rahmetine erdirdiğin kullardan eyle, bizi sevdiğin, razı olduğun kullarından eyle, ya yolunda daim zikrinde kaim eyle ya Rabbi. Ömrümüzü rızan uygun geçirmemizi nasibeyle, huzuruna, sevdiğin razı olduğun kul olarak gelmemizi nasibeyle, cennetinle cemalini mi şerefele ya Rabbi. Şu İslam nimetini bize ihsan eylebin gibi Müslüman olarak yaşadığımız gibi Müslüman olarak ölmemizi de nasibeyle ya Rabbi. Bu imanı elimizden kaçırtma ya Rabbi. Bu imandan bizi ayırma ya Rabbi. Evlatlarımızı, zürriyetlerimizi, nesillerimizi ayırma ya Rabbi şu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, Ebeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli dediği gibi Mehmet Akif rahmetli, o bu civarda oturan bir kimseydi yakın komşumuzdu, rahmetli bu ezanları susturma ya Rabbi, Müslümanları aziz eyle ya Rabbi, senin dinini dünyanın her yerine yaymamızı nasip eyle ya Rabbi Hristiyanları Müslüman etmemizi nasip eyle Yahudileri Müslüman etmemizi nasip eyle dinsizleri, sizleri sizleri şaşkınları ikaz edip doğru yola getirmemizi nasip eyle yarabbim. Senin rızanı kazanmak için, İslam'a hizmet için yapmış olduğumuz faaliyetleri, kurmuş olduğumuz vakıfları, dernekleri, yaptığımız kitap ve mücma, radyo ve televizyon yayınlarımızı hayırlara vesile eyle yarabbim. Bizi dünyanın ve ahiretin her türlü hayırlarına erdirip, Dünyanın ve ahiretinin her türlü şerlerinden koru Ya Rabbi. Bizi nusfettinle teyit ve takviye eyle Ya Rabbi. Helal rızıklarla mevzu eyle Ya Rabbi. Sıhhat afiyet üzere yaşamamızı nasip eyle Ya Rabbi. Hastalarımıza acilen şifalar ver Ya Rabbi. Dertlilerimize devalar ver Ya Rabbi. İmtihanlara girecek kardeşlerimizi imtihanlarında muvaffak eyle yarabbim. Üstün başarılara erdir yarabbim. Yüksek mevkilere çıkar yarabbim. En güzel hizmetler yapmaları nasip eyle yarabbim. Evlatlarımızı sevdiğin, razı olduğun kullar olarak yetiştirmemizi nasip eyle yarabbim. Bazı şeyleri biliyoruz, çok şeyleri de bilmiyoruz bildiğimiz bilmediğimiz her türlü hayırlara dünyada ahirette bizleri elbir yaraptın. Bildiğimiz bilmediğimiz her türlü şerlerden bizi dünyada ahirette sen koruyarak sana tevekkül ettik sana dayandık senden umuyoruz sen bizi dünyada ahirette bak yarayla yaraptın cennetini cemallemiş şerefele yaraptın. Subhan rabbina rabbil izzeti tama ve siramnele nur <gülüyor> sen uyağın Ders almak isteyen kardeşlerimize seyahate çıkmak üzere olduğundan, e, uçağın kalkış saatine yaklaştığımdan söylüyorum. Efendim, i̇badetleri güzel yapmaya çalışsınlar, haramlardan, günahlardan korunmaya dikkat etsinler, takva ehli olsunlar, ahlaklarını güzelleştirmeye gayret etsinler. E, yeni tasavvufa intisap etmek, tarikata girmek isteyen kardeşlerimiz de günün münasip bir zamanında şöyle bir kenara çekilip, kübleye dönüp, evvela 25 defa estağfurullah dedikten sonra bir Fatiha, üç gülüvallah Peygamber Efendimiz'e ve firlerimize hediyesinler. Sonra gözleri kapalı, ölümü, ahireti düşünüp nefislerine seyahat etsinler. Gözleri kapalı, bizimle beraber olduklarını düşünüp, zikri beraber yapıyoruz diye gözlerinin önünde canlandırsınlar Allah'ın huzurunda olduklarını düşünsünler şu tesbihleri çeksinler günlük vazifeleri, yüz estağfurullah yüz la ilahe illallah bin defa Allah yüz salavat-ı şerife, yüz bu zikirleri çekince ele çıkıp dua etsinler, bizi de duadan unutmasınlar, dünya ve ahiretin hayırlarını istesinler Allah'ta Allah hepinizden ve onlardan razı olsun Feyizli, cevap, feyizlerini çok eylesin her biriniz bir ifade aşkına evet, vallaha buyurunuz, duanınızı yapayım desinler. <Sessizlik>